Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ve selleme ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü ders arkadaşlar konunun önemine binen ders önemli. Mevzu şirk inşallah. Küfrü işledik biz. Bitirdik onu. Şirki işleyeceğiz kısaca. Sonra fıkıh dersimize devam edeceğiz inşallah kaldığımız yerden. Şimdi öncelikle şirk nedir? Bu çok önemli. Yani biz mesela ehli Sünnet olarak şirki mesela öyle bir tarif edelim ki hiçbir şey şirk olan hiçbir şey bu kavramın dışına çıkmasın. Hani biz dedik ya bazı ıslahî ibareler var böyle. Onu ta tarif edersin bir şeyi. Hiçbir şey onun dışına çıkmaz. Mesela hatırlarsanız ibadeti nasıl tarif etmiştik? Demiştik ki Allah'ın sevip razı olduğu kalbi, zahiri ve batini veya sözlü bütün amellerin, bütün eylemlerin ortak ismidir dedik. Bu tarifin dışına hiçbir şey çıkmıyor. Değil mi? Yani ibadetten hiçbir şey getiremezsiniz ki bu tarifin dışına çıksın. Şimdi şirk için de öyle bir tarif yapacağız ki ne olursa olsun bunun dışına çıkmaz bir cümlede. Bütün şirki anlatıyorsun. Diyorsun ki sarfu şeyin min hasa isillahi azze ve celle. Bu kadar. Allah azze ve celle has olan herhangi bir şeyi başkasına sarf etmenin ismidir şirk. Peki Allah'a neler hasdı? Biz işlemiştik bunu. Ne demiştik? Üç kısım. Rububiyet, uluhiyet ve isim sıfat. Yani herhangi bir insan... Rububiyette, uluhiyette veya isim sıfattaki bir şeyi karşı tarafa verirse bu karşı taraf mahluk. Yani Allah dışındaki her şey. Bu adam şirk koşmuş olur. Şimdi bu ümmetin şirke düşmesinin başlıca yani en başlıca sebeplerinden bir tanesi özellikle Türkiye toplumunda bu çok vuku bulur. Salih insanlara karşı aşırı gitme sonucu ortaya çıkan şeydir. Yani e, bakın mesela günümüzde çeşitli cemaatlere bakın. Mesela özellikle ta tasavvuf adı altında işte bunların kısımları var. Nakşi bendilik olsun, Azimendilik olsun vesaire. Mesela bunlar Allah'la aralarına aracı koyarlar. Onları Allah'ı sev sever gibi severler mesela. Hatta hatta Allah'ı Allah'ı sevdiklerinden daha da çok severler. Bunu belki dille hiçbir zaman söylemezler ama eylemleri bunu gösterir. Mesela ne gibi eylemleri var bunların? Mesela Allah'tan çok şeyhlerini anarlar. Allah'tan daha çok şeyhlerinden yardım isterler şehlerini gördükleri zaman namazdan daha çok şeyhlerini görürken huşu duyarlar vesaire. Bir sürü alamet vardır ki bunlarda. Bunlar Allah'tan daha çok e, bu putları veya o Mekkeli müşrikler için günümüzdeki tasavvufçular için de sevme gündeme gelir. Buna da biz mesela sevgide şirk deriz. Bazen itaatte şirk olur. Şimdi bakın burada çok güzel bir e, kitap bir başlık atmış. Diyor ki şirke düşmenin sebebi. Diyor ki genel olarak Adem oğulları arasında şirke düşmenin en büyük sebebi salih zatlar hakkında aşırıya kaçmaktır. Bakın ben mesela hepinizden şu ayeti ezberlemenizi isterim manu olarak. Çok önemli. Yani bu bu ayet herkese söylenecek, her tasavvucuyla konuşulacak bir ayettir. Bu çok önemli. Ayette diyor ki Allah Azze ve Celle dediler ki onlar. Yani bir topluluk. Kim gelecek şimdi o? Onun i̇bn Abbas açıklayacak. Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Bir topluluk var. Diyorlar ki kendi etrafındaki Avama. Diyorlar ki sakın ilahlarınızı bırakmayın. Ne bırakın. Vedi. O zamanki putun ismi. Ne veddi. E, o zamanki salih insan, kişinin ismi. Ne veddi, Ne suvayı. Ne yahus. Yauk? Nesri asla bırakmayın. Dört tane isim var bunların salih olarak bildikleri. Bunları bırakmayın diyorlar. Bakın ayet bu kadar. Bu ayet nerede? Nuh suresinde. Şimdi İbn Abbas öyle bir açıklıyor ki ayet, ayeti. Ve bütün müşkilat yani bu tasavvçuların en büyük müşkilatı bu, bununla beraber ortaya çıkmış oluyor. i̇bn Abbas radiyallahu şöyle diyor. Bunlar Nuh kavmi arasında salih bir takım adamlarmış bu saydıkları isimler. Nuh kavmi. Nuh aleyhisselamın kavmi arasında salih insanlarmış bunlar. Bunlar öldükten sonra şeytan kendilerine şöyle diyor. Siz bunların heykellerini dikin. Siz bunların heykellerini dikin diye telkin ediyor bunlara. Sonra o heykeller etrafında toplanmaya koyuldular bunlar. Nihayet Aradan uzun zaman geçtikten sonra onlara ibadet ettiler. Bakın aynı günümüzde var bu şu an. Mesela örnek verecek olursak bir cemaati isim değil. Mesela Nakşibendi'den bir grup. Şu an mesela hepsi ceplerinde şeyhlerin resimlerini taşırlar. Kadın ve erkek fark etmiyor hepsi. Benim akrabalarımdan bile var yani. Hanım o bayan olduğu halde yani. Cebinde, çantasında, buzdolabının üzerinde böyle var. Diyor ki biz bunu seviyoruz, biz bunu gördüğümüz zaman aynı bakın. Biz bunu gördüğümüz zaman Allah'a hatırlatıyoruz, hatırlıyoruz. Bunlar bize Allah'ı hatırlatıyor. Biz de Allah'ı hatırladıkça Allah'a aşkımız büyüyor, Allah'a ibadetimiz büyüyor. Bakın başka rivayetler var. Bunlar ilk önce e, bazı yerlere, mağaralara vesaire böyle salih insanların resimlerini çiziyorlar. Sadece şeyden dolayı çiziyorlar. İşte bunlar Allah dostudur. Hiç tapılmıyor bunlar. ibadet edilmiyor. Sonradan ondan sonraki nesiller geliyor. Diyor ki ya bizim babalarımız bunları boşu boşuna çizmez. Yani bunlar bir çizmişse belli bir şeyi vardır bunların. Sonra itikafta durmaya başlıyorlar onların etrafında. Yani itikaftan maksat ney? Böyle uzun müddet geçiriyorlar. Hani bugün aynı günümüzdeki gibi. Kabirlere gidiyorlar saatlerce mesela. Kabrin başında oturuyor, ağlıyor vesaire. Uzanıyor, yatıyor, namaz kılıyor. Aynı. Sonradan baş, başka nesil geliyor ve sonra diyorlar ki bunlar ancak ibadet olmaya layıklar ki. Hani böyle tazim gördüler bizim babalarımız tarafından resimleri çizildi ve ibadet oldular. İnan şu an aynı bu şekilde yani. Durum mesela aynı bu şekilde. Yani adam koyuyor onu belki tazim babından. Ama o belki ölecek oğlu bunu görecek ki ya babam bunu her gün yanında taşıyorsa. Hani niçin her gittiği yerde yanında taşıyor demek ki her gittiği yerde bu adam onun yanında. Sonra tutup ibadet edilecek ki günümüzde ibadet ediliyor zaten. Çünkü yardım istiyorlar sonuçta şehlerinden. Yardım da biliyorsunuz dua etmek de ibadettir. Birazdan geleceği üzere. O yüzden e, hakikaten yani eski müşriklerle günümüzdeki tasavvufçuların bazı fiilleri birebir aynı. Hatta e, Süleyman et diye bir alimimiz var. Diyor ki daha e, bir üst seviyeden bahsediyor. Diyor ki hatta diyor günümüzdeki müşriklerin şirkleri geçmişteki müşriklerin şirklerinden daha büyük. Daha azılı. Sebebi ise bakın ayette diyor ki onlar onlar denizdeyken başlarına bir felaket geldiği zaman ne yaparlar? Bütün taptıklarını, bütün yalvardıklarını bırakıp sadece duayı kime haskılarlar? Allah'a. Ancak diyor Allah onları karaya çıkardığı zaman yine şirk koşarlar. Yani onlar demek ki başlarına sıkıntı geldiği zaman Allah'a sığınıyorlarmış. Mekke'nin müşrikler vesaire. Ama bizim günümüzdekiler başı sıkışsın veya bollukta her zaman. Yani başı sıkısın veya sıkışmasın her zaman şehirlerine dua etmeye devam ediyorlar. O yüzden baktığımız zaman günümüzdekilerin hakikaten şirki bazı noktalarda daha azalıyor. Yani baktığın zaman hani bu putu gördükleri zaman çıldıran, bağıran, kendinden geçen pek e, bize bir rivayet yok yani Mekkeli müşriklerden gelen, Mekkeli müşrikler hakkında gelen. Ama baktığımızda günümüzdeki mesela adam tasavvuf şeyhin resmini görüyor veya onun yanında geliyor. Yani adam neredeyse yani... Bir ölmediği kalıyor. Yani o kadar bağırıyor çağırıyor ki çok buna ki ben de rast geldim illa ki gelmişsinizdir. O yüzden hakikaten e, bunlar Allah'tan daha çok şeyhlerini seviyor denilebilir bir noktada. Peki bu ümmet arasında şirk görülür mü? Bakın genelde şöyle söylentiler vardır hep etrafta. Ya hepimiz la ilahe illallah diyoruz. Bu ümmette şirk olur mu? Yani hepimiz Müslümanız, hepimiz e, e, aynı Rabbe inanıyoruz. Bu ümmette şirk görülmez. Ki kitap bunu... E, İtibar alarak şöyle bir başlık atmış bu ümmet arasında şirk görülür mü? Diyor ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bu ümmet arasında şirk görüleceğine dair haberleri sabit olmuştur. Hatta bu şirkin en açık şekilleri olan putlara ibadet dahi görülecekmiş bu ümmetteki görülüyor zaten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu sabittir. Ümmetimden bazı kabileler müşriklere ilhak et, edince ve onlar... Putlara tapıncaya kadar kıyamet kopmayacaktır. Demek ki kıyametin alametlerinden bir tanesi Müslümanlardan bazı taifelerin müşriklerin saflarına katılarak putlara tapmaları olacak. Biz geçen derslerde, ilk derslerde hatta biz şirki biraz e, e, kaba olarak anlatmıştık ve ikiye bölmüştük şirki. Demiştik ki büyük şirk ve küçük şirk. Ve bunların arasındaki farkı söylemiştik. Küçük şirk insanı dinden çıkarmaz. Büyük şirk ise insanı dinden çıkarır. Büyük şirkin anlamını demin yaptık. Dedik ki sarfu şey'in min hasaisillah azze ve celle. Allah azze ve celle'ye has olan herhangi bir şeyi e, başkasına sarf etmek. Şimdi mesela bir sürü noktada kişi şirke girebilir. Mesela duada şirk gibi. Mesela kişi Allah'tan gayrısında dua ederek şirk koşabilir. Allah'tan gayrısında dua etmek e, Allah Allah'a has olan hangi şeyde şirktir? Bu üç kısmı düşünün. Mesela rububiyet, uluhiyet ve isim sıfat. Ee, şimdi üç kısmı var dedik. Bakın bunu özellikle soruyorum. Bu çok önemli. Rububiyet, uluhiyet ve isim sıfat tevhidi var değil mi? Şimdi Allah'tan başkasına dua eden bir insan tevhidin hangi kısmında şirk koşmuştur? Bir düşünün mesela. Uluhiyet. uluhiyet. Mesela genelde uluhiyet denir. Doğru en böyle e, açık noktası uluhiyettir belki ama düşündüğün zaman şirkin üç noktasında da şirk koşar bu insan. Rububiyet, uluhiyet ve isim. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Bu malumatı Kolay kolay her yerde bulamazsınız. Bunu özellikle mesela ilim ehli bunu özellikle uzun dersler sonucu anlatıyorlar. Ama biz kısaca bunu şöyle yapacağız. Bakın dedik ki uluhiyet, rububiyet isim sıfat. Çok önemli. Rububiyet. Rububiyet. Rububiyeti hatırlarsak. Bakın şirki anlatalım. Yardım istemek. Yardım. Veya dua etmek. Şimdi düşünün ki bir adam diyor ki ya Abdülkadir Geylani. Dua ediyor birisine. Ve başından bir haceti kaldırmak için ki Abdülkadir Geylani biliyorsun vefat etmiş. Şimdi bu adam, dedik ki tevhidin üç kısmında şirk koşuyor. Neden? Şimdi rububiyetin tarifine bakın. Allah'ın fiillerini, Allah'ı fiillerinde birlemek dedik değil mi? Öldüren, dirilten, rızık veren değil mi? Fayda veren, zarar veren Allah'tır. Allah'ın kendi fiilleri. Peki bu adam Allah'tan başkasından yardım isteyeceği zaman istemesinin sebebi ne? Başındaki bir belayı def etmek değil mi? Veya başına bir hayrın gelmesini istemek. E bu Allah'ın fiili değil mi? E bak bu adam ne yaptı? Rububiyette şirk koştu. Bunu ispatladık şimdi. İkincisi bakın, ulûhiyet. Ulûhiyet tevhidi neydi? Allah'ı ibadette birlemek. Değil mi? E peki bu adam ona dua ederek ibadet etmedi mi? Çünkü dua ibadetin ta kendisidir. Hadiste de geçiyor. Hadiste diyor ki dua ibadetin ta kendisidir. Peki bu adam ona dua ederek ne yaptı? İbadet etti. Bu o zaman bu adam ulûhiyette de şirk koştu. Bir de isim sıfat dedik. Bakın İsim sıfat. İsim sıfat tevhidi neydi? Allah Azze ve Celle'yi kendini vasıflandırdığı şeylerde vasıflamak ve isimlendirdiği şeyde isimlemek ve bunu hiç başka hiçbir şeye sarf etmemek. Şimdi bu adam Allah'tan gayrısından yardım isterken, Ablu Kadir Geylan'ı ölmüş müydü veya yaşayan bir şey ki Siirt'te veya Mardin'de veya Amerika'da veya başka bir yerde uzakta. Onun duyduğunu inanıyor ki ona söylüyor değil mi? Halbuki duymak isim sıfat tevhidi, Allah'ın sıfatıdır duymak. Yani bu Allah gibi duyduğunu inanıyor bunun. Yani nerede olursa olsun şeyhın beni duyuyor. O zaman bu adam neye inandı? Adamın her şeyi duyduğunu ve bildiğini inandı. O zaman alim sıfatını, semi' sıfatını, duyma sıfatını hepsini ne yapmış oldu bu? Okula ve şirk koşabilir. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi dua e, ibadettir. Bazen kişi itaatte şirk koşabilir arkadaşlar. Yani ne yapar? Mesela bazı noktalar vardır. Sen o noktada Allah'a ibadet etmek zorundasın. Mesela Allah sana diyor ki namaz kıl. Allah'a itaat edeceksin. Şimdi herhangi bir insan biliyor ki Allah'ın burada bir emri var. Mesela namaz kılma emri. Sonra diyor ki bu adam, benim şeyhim bana namaz kılma derse ben kılmam. Çünkü onun bir bildiği vardır. Böyle diyen hala insanlar var günümüzde. Bu insan ne yapmış olur? İtaatte şirk koşmuş olur. Çünkü Allah Kur'an'da ne diyor? Hüküm Allah'ındır. Nice tasavvufçular var. Mesela diyorlar ki, şeyhim şu an yanımdan geçse. Ki ben birebir yani bunu birisinden duydum. Diyor ki, şeyhim yanımdan geçse... Hiçbir cümle söylemezse, tek bir cümle kullansa dese ki, kalk şu binanın üzerine çık atla sonra gitse. Selam bile vermese. ne önü var cümlenin ne arkası. Kalk bu çatıya çık atla gitti. Ben hemen hesapsız, sorgusuz hesapsız çıkıp atlayıp ölürüm diyor. Neden? Çünkü benim şeyhimin bir bildiği vardır. Ve bunu da şeyi örnek getiriyorlar, işte bu Hızır Aleyhisselam'ın kıssası falan var ya, çocuğu öldürdü. Sonra Selam' ne diyor niçin öldürdün? Ha o diyor ki e bu kafir olacak diye olacak dedi. Benim de böyle bir şeyim var diyor. Birincisi biz diyoruz ki İzrail'e selam vahiy almış. Senin şeyin vahiy almış mı? Aldı dese kafir olur. E vahiy aldı da zaten. Hatırlıyor musun? Diyemiyor. İlham aldı diyorlar vesaire. O yüzden bu batıl. Ha bu ne yapmış olur bu adam? Allah itaatte şirk koşmuş olur. Neden? Çünkü Allah kendi canınızı kendi canımızı almayı Kur'an'da yasaklamıştır. Evet. Bazen de muhabbette şirk vardır arkadaşlar. Sevgide de şirk koşabilir. Aynı bugünkü tasavvuşçuların koştuğu şirk de bu kabildendir. Mesela Allah Kur'an'da buyuruyor ki insanlardan kimileri de Allah'tan başka Allah'ı sever gibi sevdikleri benzerler icat ederler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise onlarınkinden çok daha fazladır. Yani burada bir topluluk var bazı kişileri seviyorlar. Müminler de Allah'ı seviyor. Onlar aynı şekilde Allah'ı da seviyorlar bakın. Bazı insanları, bazı putları, bazı salihleri seviyorlar. Allah'a da seviyorlar. Müminler de burada sadece Allah'a seviyor. İşte Allah onu kısa ediyor. Diyor ki bunlar bazı kişileri seviyorlar. Kimi? Allah'a sever gibi seviyorlar. Ama müminlerin Allah'a sevgileri onların putlarına sevgilerinden veya onların Allah'a sevgilerinden daha üstündür. Neden? Çünkü onların sevgisinde ortaklık var. Müminlerin sevgisi sadece Allah'a. Bazen muhabbette de şirk olabilir. Şirkin diğer kısmı ise küçük şirktir küçük şirkte ikiye ayrılır arkadaşlar. Açık şirk ve gizli şirk olmak üzere ikiye ayrılır. Açık şirk mesela lafsi olarak. Mesela İbn Ömer radıyallahu an şöyle diyor. Allah'tan başkası adına yemin edilmez. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah'tan başkasının adına yemin eden bir kimse küfre girmiş ya da şirk koşmuş olur diyor İbn Ömer. Bakın bu lafsi şirk ama küçük şirk bu insanı dinden çıkarmaz. Bir insan Allah'tan gayrısına yemin etse mesela Babamın üzerine yemin ederim. İşte Kabe'nin üzerine yemin ederim. Ablu Kadir Geyla'nın üzerine yemin ederim. Diye lafızlar kullanırsa bu insan şirk koşmuş olur. Ama bu küçük şirktir. Dinden çıkaracak şirk değil. Buna da ne deniriz biz? Açık şirk. Çünkü bunu lafsi olarak açıktan söylemiştir. Bir de ikinci kısmı olan arkadaşlar gizli şirk var. Gizli şirkte de olan şirk. Mesela buna da alemler genelde ne örnek verirler? Riyaya örnek verirler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Diyor ki sizin için en çok korktuğum şey... Küçük şirktir. Arkadaşlar dikkat edin. Kime söylüyor bunu nebi Aleyhisselam? Sahabelere. Yani insanların en hayırlı ve Allah'ın Kur'an'da övdüğü. Hatta Allah onlar için diyor ki Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Böyle bir topluluk Nebis Aleyhisselam diyor ki bunlara hitaben, bunlara hitaben sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir. Ashab, ey Allah'ın Resulü küçük şirk nedir diye sorunca o riyakarlık yapmaktır diye cevap vermiştir. Ahmet ibn Hanbel'in müsnedinde bu hadis. Hatta bazı rivayetler var. İşte kişi mesela namaz kılar. Başkasının onu namaz kıldığını görür. Sonra namazını tezgin eder, güzelleştirir. Veya sen e, diyelim ki e, iki kişi namaz kılıyorsun. Burada normal Kur'an okuyorsun. Normal bir sesle. Bir bakıyorsun birisi geliyor. Senin de güzel bir sesin var ama o gün normal okumuşsun. İşte o benim sesimi duysun. Bu kadar, ne kadar güzel okuyor Kur'an. Veya ne kadar böyle huşulu namaz kılıyor. Rükuları, secdeleri vesaire. İşte bunların hepsi bu kapsama girer. Veya... E, yani her şey, herhangi bir cep telefonu almışsın, hava atma adına, araba almışsın hepsine girer yani bu. Bundan insanın kurtulması hakikaten çok zor. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor, benim asla sizin üzerinize en çok koptuğum şey küçük şirktir. Yani düşünün mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem münafıkların listesini Allah Azze ve Celle veriyor değil mi ona münafıkları anlatıyor. Kime veriyor? Hu Huzeyfet İbnül Yemen'e veriyor. Münafıkların listesini, 70 kişi var burada. Ama Huzeyfet İbnül Yemen'den başka kimse bilmiyor bunları. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ömer İbnül Hattab ne yapıyor? Bak cennetle müjdelenmiş ve halife olacak sonradan. Yani tabi o, o bilmiyor halife olacağını ama sonuçta bu halife bir insan yani o kadar Allah katında değerli. Cennetle müjdelenmiş. Huzeyfet İbni Yemen'e tabiri caizse yalvarıyor. E, ben de var mıyım diye. Yani o kadar kendinden korkuyor. Huzeyfet İbni ne diyor? vallahi senden başkasına bir daha, senden başka kimseye söylemeyeceğim diyor. Sen yoksun diyor. Ama senden sonra bir daha kimseye söylemeyeceğim diyor. Sonra... Ömer i̇bn Hattab hala hatta Huzeyfet i̇bn Yemen'in arkasında gezermiş. Bakarmış o kimin arkasında namaz kılıyor kimin arkasında kılmıyor. Hani kılmadığı münafıktır diye gezermiş yani. O kadar yani düşünün biz kendimizi kurtarmışız. Yani düşünün o gün, o gün peygamber var ve Allah bu ashab hakkında haber veriyor ve bunların önderi peygamber var. Bunlar yine kendilerinden emin değil ama günümüzdeki tasavvuşlara bakın. Benim şeyhim beni kurtarır diyor. Ne kadar eminler kendilerinden. Yani biz işte şeyhimizin cübbesinden tutacağız bizi sırattan geçirecek. O kadar eminler. Ve bunların şeyhi peygamber'e nispetle hiçbir şey. Ve bu sahabeler peygamber'in dizinin dibinde olduğu halde bu kadar kendilerinden korkuyorlardı. Hatta bunlar cennetle müjdelenmiş. Yani. Yani düşünün inanın şu an var ya. Şu an e, bir vahiy gelse bir kağıtta bazı isimler verirse hepimizin kalbine şüphe girer. Acaba ben var mıyım? Kendimizin Müslüman olduğunu bildiğimiz halde ondan yine kurtulamayız. Kurtulmamamız lazım eğer imanımız varsa bizi o şüpheye sokması lazım. O yüzden sabeler kendilerine yani bu noktada hiç güvenmiyorlardı. Yani. Evet. Kısaca bu arkadaşlar. Bundan sonraki hafta inşallah rukya kısmı var. Şimdi fıka geçiyoruz. İstersen kapatmayabilirsin fıkıhı.